Eskişehir hapishanesinde iken de bir cuma günü, hapishane müdürü katip ile otururken bir ses duyuyor. Müdür bey, müdür bey, müdür bakıyor. ve zaman yüksek bir sesle, benim mutlaka bugün Ak Cami'de bulunmam lazım. Müdür, peki efendi hazretleri diye cevap veriyor. Kendi kendine, herhalde hoca efendi kendisinin hapiste olduğunu ve dışarıya çıkamayacağını bilemiyor diye söylenir ve odasına çekilir. Öyle vakti. Bediüzzaman'ın gönlünü alayım, Akcamiye gidemeyeceğini izah edeyim düşüncesiyle üstadın koğuşuna gider. Koğuş penceresinden bakar ki Bediüzzaman içeride yok. Hemen jandarmaya sorar. İçeride idi, hem kapı kilitli cevabını alır. Derhal camiye koşar. Bediüzzaman'ın ileri de birinci safta sağ tarafta namaz kıldığını görür. Namazın sonlarında ve zamanı yerinde göremeyip hemen hapishaneye döner. Haseti üstadın Allahu ekber diyerek secdeye kapandığını hayretler içerisinde görür. Bu hadiseyi bizzat o zamanki hapishane müdürü anlatmıştır.